Ben bir garip kel olanım, şeyimin yok falanı varım yokum. Doğruluktu hiç desem ben yalanı. Yemin yok balanı Varım yoğun doğruluktur Hiç de sevmem ben yalanı <gülüyor> Bir koca karı anam var Bir kaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama Evsiz kalmış bir kaç sinek Bir koca karı anam var Bir kaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama Evsiz kalmış bir kaç sinek <gülüyor> Olmam kimseye kul köle, halkın kulağı dileyim nametlere avuç açmam, sivri akıllı biriyim Olmam kimseye kul köle, halkın kulağı dileyim nametlere avuç açmam, sivri akıllı biriyim Uy. Keloğlanım budur özüm Haram yoktur gözüm Garip hakkını yiyene Elbet vardır bir kim sözüm Keloğlanım budur özüm Haram yoktur gözüm Garip hakkını yiyene Elbet vardır bir kim sözüm